Bir tanesi Ar-Rafiq ismi. Allah Azze ve Celle'nin Ar-Rafiq ismi. Daha önce son zamanlarda işlediğimiz isimlerde de olduğu gibi bu Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetinde gelen isimlerden bir tanesi rafiq ismi. Geçen dersimizde bir konuya değinmiştik. Esittir, Allah Azze ve Celle'nin Esittir ismiyle alakalı ve bazı kaynaklarda Essettar olarak geliyor. ki Allahu Ze ve Celle'nin Essettar diye bir ismi gelmemiştir Kur'an ve sünnette. esittir. Es er Rafik ismi de Allah Ze ve Celle'nin Er ismi, Refk er sıfatı sünnette gelen isimlerinden bir tanesi. Sahih-i Buhari'de Urve'den onun da Ayşe radıyallahu anha'dan rivayetinde diyor ki Ayşanımız radıyallahu anha Yahudi bir topluluk Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ı ziyaret etmek için izin istediler. Ve Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın yanına geldiklerinde Essamü aleyke. Essam ölüm demek. Essamü aleyke. Yani ölüm senin üzerine olsun diye beddua ettiler, lanet ettiler. Bunu da diyor ki Ayşe annemiz radıyallahu anha ben de dedim ki bel aleykumü essamü ve la'ne Bilakis ölümde lanette sizin üzerinize olsun diye hemen karşılık verdimdir. <gülüyor> Bunun üzerine Aleykümselam. <gülüyor> Aleykümselam <gülüyor> aleyküm. <gülüyor> Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu ki ey Ayşe. İnne Allah rafiqun يُحَبُّ الْرِفْقَ fil amri كُلِّ Ey Aişe! Allah rıfiktir. Ve bütün işlerde rifkı sever. أَوَا لَمْ تَسْمَعْ مَا Dedi ki Aişe anamız radıyallahu anh Ey Allah'ın Resulü! Sen onların ne dediğini duymadın mı? Yani Esselamu Aleyke! Ölüm senin üzerine olsun demediler mi? Duymadın mı böyle dediklerini? Bunun ne diyor ki Allah Resulü selam, Kultu. ''Ve aleykum, ben de onlara ve aleykum, sizin üzeriniz olsun.'' dedik, diyor. Yine Müslüman, sahih Müslim'de gelen Amra bintü Abdurrahman radıyallahu anhadan, Aişe anamızdan gelen rivayette diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, ''Ya Aişe, inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa.'' ''Allah rafiqtir, rifqi sever.'' ve يأتي على الرفق ما لا يأتي على muhakkak ki o rifka verdiğini unfa yani şiddetle vermediğini o rifka vermiştir O ma la ala ma ve başkasına vermediği ona vermediğini ona vermiştir kardeşlerim burada er-rafik Allah azze ve celle'nin isimlerinden bir isimdir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 Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ı Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de vasf ederken fe rahmetin minallahi lin Allah Azze ve Celle'nin bir rahmeti olarak rahmeti ile onlara ne yaptın yumuşak davrandın. Elav kun eğer sen ey Muhammed kötü kalpli olsaydın katı kalpli eğer sen katı kalpli olsaydın veya kötü ahlaklı olsaydın ne olurdu lenfaddu ben havlik muhakkak ki etrafından dağılır giderlerdi diyor Allah Azze ve Celle Selam. aleyküm demek ki kardeşlerim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 ne yapar göz önüne çarpar hep çarpı, şey göz önüne dolunur Allah azze ve celle kullarına asla ve asla güçlerini, güçlerinin taşıyamayacağı şeyi onlara yüklemez la yükellifullahu nefsen illa usaha Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez neden çünkü Allah arrafiktir Allah yumuşaktır kullarına yumuşak davranır Allah acele etmeyendir. ve hepsinde ne yapar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 وَرَبُّكَ Gafurudur rahmet <الرَّحْمَة> Muhakkak ki Allah gafurdur, bağışlayandır ve merhamet sahibidir. لَوْ bir بِمَا bu. <كَسَبُوا> Şayet Allah Azze ve Celle onların yaptıklarından dolayı hemen cezalandıracak olsaydı, لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ Muhakkak ki azabı onlara hemen getiriverirdi. بَلَّهُمْ مَوْعِدُونَ Bilakis onlara verilen bir mev'it vardır, bir gün vardır. وَنْ min مِنْ دُونِهِ مَوْلَهِ O gün geldiği zaman onlar Allah'tan başka sığınacak bir yer bulamayacaklardır. Ve yine Allah Azze ve Celle Nahl Suresi 61. ayeti kerimesine diyor ki وَلَوْ يُعَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ Şayet Allah Azze ve Celle...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 Yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Hepsi helak olurdu. وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّ Fakat Allah Azze ve Celle belli bir güne kadar ne yapar? Onları geciktirir. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ Onların eceli geldiği zaman لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ Bir an bile ne öne alınır ne de geriye çekilir. Hani bazen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 o kadar şeymiş ki elbisenin katı veya böyle şey yumuşak değil sert. Allah Resulü ve selam şuradan çekince boğazına iz yapın Aleyhissalatu vesselam o şiddetinden. Allah Resulü hiçbir şey demiyor. Tebessüm ediyor. Ne istiyorsun Allah'ın verdiğinden bana da vereceksindir der. Götürün ne isterse verindir. Hiçbir şey yapmaz. Bir gün bedevinin bir tanesi geliyor. Ve